kapsayı ediyorum da farkında değilsin. Ayağından başına kadar e, zincirler içinde kalmışsın. Seni bağlamışsın her, her taraftan. Rahatça hareket ed ed edemiyorsun. Sen, sen cezanı çekiyorsun aslında. Ey kara tencere! Senin pasının içerisinin semasına harap ve simsiyar etmiştir. Tencere dış yüzü eskiden Odundan tencere kaynatıldığı için alümin hissiyle etrafı siyahlaşırdı. Bu tencere şimdi çok şükür öyle bir şey yok. Kalbinde pas pas üstüne yığıldığı için o kalp eczar-ı görmekten kör oldu. Şimdi pis bir insan Hüseyin'in pislik yerse ondan zarar görür mü? görmez. Yani tertemiz bir insanın küçük bir kirli destekse onlar olur. Yani pis bir insanın temizlik göster adam ona kaçar. Alışmış o pisliğe. O duman yeni bir tencereye vursa arpa kadar bile olsa eseri tencerede görülür. Tertemiz bir tencerede bir isim varlığı kendini hisseder tencere karainde belki şimdi çir kenjinin ise beyazdır ama biz siyahla da kendini gösterir. Çünkü her şey sıtıyla pe doğru her şey sıtıyla kaimdir diyecekten bir söz vardır. Biz her şeyi sıtıyla anlarız. İyilik varsa kötülük de var. Her şey İyi olsak kötüyü bilemeyiz, yani kötü, her şey kötü olsa iyiliği bilemeyiz, iyilik de var, kötülük de var. Birbirini mukayese ederiz, iyi de orada anlayan kötüyü, güzelliği öyle anlarız, bir güzellik var, bir çirkinlik vardır. E, Çirkinliği göreceksin ki güzelliği anlayacaksın, yani güzelliği göreceksin ki her şey çirkinse, Fark edemesin deme her şey böyleymiştir her şey böyle mi? güzelse gene güzelliği diye bilemiş, yani şey böyleymiştir çünkü her şey peyde olur beyaz bir satı üstünde o karalık müslüf olur o siyah şey cücesi müslüf ya kendini yabancı bir gösterir tencere kararınca onun üstünde dumanın testirini çarçubu kim görür Zaten kara. Biraz daha kara olmuş. Kim fark geçecek? Ey gafi, senin de kalbin kararmış. Daha Yönü'nün şu misallerine bakın çocuklar. Senin bir de her şeye inandırıyor. Ondan sonra sana söyleyeceğini söylüyorum İstesen kabul etme. Ey gafi, senin de kalbin kararmış olduğu için ona akseden muhaziyeyi, muhaziye de silahlı dedim, karakteri. Mazi ilahi, o da görmiyorsun. Kalbindeki yasana, kalbindeki karalığı görmüyorsun çünkü senin kalbin de kara. Kara misin, kara anlamazsın anlamazsın. Siyah sayfa yüzene siyah kalemi alsan, gören misin? Beyaz iğne alsan anesler. Demiri demirci. Zenci olursa, duman onun yüzünde bir iz bırakmaz. Demirciğe dağılmaz, siyahtır. Dumanlar isten, zeyi dumanlar verse fark etmez. Yani duman bir zenci'nin yüzünü karartmaz. Çünkü o zaten karadır. Fakat Rumi, beyaz, Anadolu adamı, beyaz, onun Anadolu'da beyaz adamlar var Rumi denir. Fakat uyma, yani beyaz kimse demircilik ederse, Dumanın tesirinden onun yüzü karalır. İs kastını çalışacak ise yüzü evet, diğer diğer insanlar gibi beğenmez diyoruz. Çabucak günahın kesili anlar ve Ya Rabbi diye inene tecrübe eder. Şimdi demirciler al işe günahsız bir insan. Günah olduğu ne adamlar günahkar olduğunu, içinde kötü şeyler olduğu için yabancı gelirken kendilerine Onlar, Ya Rabbi ben kötü işler işledim, beni affet diye tövbe ve istihbar eder. Hz. Mevlana mezhebinin bir yerinde diyor ki, sen bir günah işleyecek olursan, kendinde bir gam görürsün, tabi sen temiz insansın, bir plan işlesen, bir çirkin bir şey yapsan, içinde bir peşinlik, bir ağırlık, ağırlık diyorsun. Böyle o insan bazen sebepsiz, işte bir sebepsiz, üstelik ağırlığı çöker, düşündüğün zaman onun sebebini bulursun. Bir bir can azabı hissedersin. Demiştim ki insanın kalbini kırmışsındır, kötü bir iş yapmışsındır. Böyle bir hale maruz kaldığın bak derhal tevbe bir istiğfar. Etki, o gam, gam, keder, üzüntü demek, Allah'ın emriyle ve sana bir muhtıra olmak üzere gelmiştir. Bir kal bir uyarı o gelmiştir, onu kötüye vermemek lazım. Bir, bir hak etmişiz ki, o bizi Allah'tan bir evren, düşün kapına kulan, ne yaptın, Onu bak. Fakat bir günahkar, bu hal bir günahkarın başına gelsin. Gönekte ıstır ve kötülük adet edinizse bu basırı iyi ve derin görüşlüğüne toprak doldurmuş olur. İnsan delik gözü gözü kararı derler ya. Gözü kararı insan ne yaptığını bilmez. Bulu kırar, öldürür. Hemen iş işten geçmiştir. O günah görmez ve o insan azabını hissetmez. Tövbe ve istiğfar etmesini düşünmez de, o günah onun kalbine iyi görülür. Yeticeli ise dinden ve imandan olur. Kötü işler ona, iman, ya işte intikam aldım, vurdum, öldüm, tamam da sen de yarın gelir, kanun yakalar. Mahkemede hapiste olursun, cezamı, idam ne, sen Onun muhakkak o cezanı altta kalırsın, bunu çekmemek mümkün değil. Pesiman olup nedamet hissetmiş, pesiman da bu yaptıklarım için yaptığım deteğini kendisine insan ve içi yanarak Ya Rabbi değiş ondan zahir olur Allah Azze ve Celle ben bu merak üzübene merak daha yapmayacağım. Bakın sen söyle, yapmadığını işlerden bir daha yapmayacağım, yapmayacağım tövbe yasaklanır. Sakın et, Anasaya, akıl size akıllı o işi yapmayın, onun kötü olduğunu biliyorsunuz. Yapmadınız bir şey, hırsızlık yapmadın. ay ya ben hırsızlıktan... Ya yapma hırsızlık kardeşlerim, hırsızlığı şimdiye peşin peşin tövbe etme. Tövbe geçmiş günahların içindir. E onu aklını kullan, fikrini kullan, iradenin kullanan hırsızlık olan şeyleri yapma. Yapma sonra tövbe etsen de tabii o yapmamak gibi olmaz. Ne, defteri amaline o yazılır. Peşan olup ne demek hissettiği eşi içi yananak, Ya Rabbi deyiş, ondan zahir olur. Ondan o kötü al, ondan kaybolur gider. Gönül aynasına beş kat pas zulmet oturur. Demek ki gönül aynasına kararılmış onun. O o, o günahı işlemin Kalbine, o düğünün aynısına, o ne adamet yiyse pas, pas şeklinde atıyorlar. Şimdi şu camı şöyle mi temizdir, daha dışarı görürsen yoksa, toz içinde olsa daha iyi der. dışarı görüyorum ama toz pislik içinde yoksa, benim görüş, dönüş okumu karartır. Şeyi iyi göstermez bana. Tabii ki ben alışmışsam evladım ama tabiat böyleyormuş gelip onu kabul ederim. Ama onu öyle kabul etmemem lazım. Temizleyip de gönül ayırmasına, temizlemek lazımına başlar. Onun demir kalbine, kas katı olan kalbini fazla yemeğe ve çevrilip, imanını zulmette eksiltmeye başlar. Tövbe etme insanı. Zulmette, peşin peşin peşin eritmeye başlar. Ondaki insanı hisleri yavaş yavaş yok etmeye başlar. Bir hadisi şerifte, Demir pastandığı gibi kalpler de pastanır buyrulmuş. Ya Resulallah onun kilası nedir? Kilası nedir sualde? Zikrullah'tır, zikrullah. Allah anlattır. Bizim sabah namazlarımıza çekti, çekin İsmi Celal. İsmi Celal'ı neredeyse çekiyorsan Allah oradadır. Demek ki kalbin pasını silip olan Allah'ın zikri tevbe ve istifa ile onun hatırlanması ve yutuf ve kerimine olması olmasıymış. Daima Allah'a yutucar etmek lazım. Her halükarda Allah'a yutucar etmek lazım. O sesini değil zannettim, iyi zannettim. Kötüten Zaten kötü kötüdür ya. İyi zannettiğimiz kötü işlerden de bize, bizi, yakınmamışım, yakınmamışım, adamı şöyle vurdum kırdım, beni beni saydı, beni saymıyordu, cezasını verdim demek. Ya o da insansın gibi. Ona insanca davransan da, onun kalbini kazansan daha iyi değil mi? Aşk insana bir düşman predattın kendine. Bir yerde bulacak seni, yakınca o seni atmayacak. Bir kürsete bekler seni. Ama ona... Affet sende, affet hiçbir süsle bir nazar, affet sende. Onun kalbini kazansan daim değil. İdarecilik, devlette olsun, özel sektörde olsun, çalışma ile idarecilik budur. İdarecilik mektep yoktur çocuklar. İdarecilik mektup hayat. İdarecilik mektep yoktur, okulu yoktur. İdarecilik hayattan kazandıklarındır. Biz siyasi okul seni ilerji yapmasın. Doğru bir şey o kadar. yapayım. Bir manamız önüne Şu şey oldum da, ana yani peşimde bir çocuk park. bir poplar kaçtı. Ondan müşteri bir sürü, ''Bap, bap, bir ''Çocuk fotoğraf çıkar.'' diyecek o kadar. Cık, var ya. Onun poplarında ihtiyacı vardı. Yönetçi sen dedi onu orada portada bir çalarken neler çektiğini biliyor musun dedi. Bana olgu var demiş. bırak gitsin dedi. Demek ki canım çok istemiş, alacak parası yok. Ben yani bunu söylemek de hırsızlık yap. Onu teşvik edin ya, çocuk dün yani. kaçıyor, gözüm yandı asla. Müşteri, bak bak çocuk kaçıyor dedi, yakala falan. Yani ne yapacağım? İkinci can çok hissedin, parasyon altına kaçtın. Onun o çalarken çektiği korkuyu sen biliyor musun? İkinle kalan can diyor, çöpmezlerdi. Yani biraz insan, insanın toluans, bir şey var ya, bunu tabii sonsuz bir toluans değil de, belge bir değil, toluansın yapılması lazım. Buna dair Hazreti Mevlana bir misal irade ediyoruz, söylüyor. Niyaz bir kağıt üzerine yazarsan, o yiğitli bakınca okunur. Okuyor şu iki yer, mesela. Yazılı bir kağıt üzerine yazarsan, şuraya yazarsan yazar, yazdığın anlaşılmasın okunması da yanlış olur. Gördüğüne bakıyor. Zira, şimdi sebep, zira mürekkebin siyaflığa üst üste gelince iki yazı da anlaşılmaz ve mana çıkmaz o dengezim gibi. Çıkmaz. Eğer üçüncü defa o kârı yazacak olursan onu kafir kalbi bile gibi simsiyer edersin. Hiçbir şey anlamışsın. Pergamon Efendimiz buyurmuştur ki hakikaten bir kul bir günah işte ise kalbimde siyah bir leke ansop olur. Eğer istiğfar, yani tövbe edersen o leke cilalanıp zahir olur. Tövbe etti mi o günahat, yani, kusurum siliniyor, şey bir şey yapmamış gibi olur. Eğer o günahı tekrar etmişlerse leke ziyadeleşir. Şimdi mahkeme bir suçluyu mahkum eder. Akbeder, sen bunu beş yıl içinde yapmayacaksın, yaparsan eski cezanı çekersin diye bir şey var ya. Öyle bir işte, muhakim öyle karar vermeden, Ta ki kalbi simsi olur, darbik olur. İşte o karanlık hak tealenin kitabı, keliminde bahis duyulduğu gibi, Kur'an'da varmış. Ayetinde, ''Ran'' diye anılır, ''Ran'' diye anılır. şerifte Bayez buyuran ''Ran'' e, yukarıda da ran, bunun gibi geçmiyor. Yani ''Zulmet ve perde'' Mutabibin suresinde şöyle yani ''Kıyamet gününü tekstip ve inkar eden müşrikler ki o günü ancak dalim ve günahkar olanlar inkar ederler'' çok pratik salmış. Bizim ayetlerimiz yani Kur'an-ı Kerim okunduğu onu okunduğu vakit Esatiri evinin Esatiri evinin mitoloji, Esatir, mitoloji. Yani, Esatiri Esatiri Arapça Eski yani eski zamanlarda manası Esatiri evinin, yani eski masallar der o kafir Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın söylediği şeylere bunları işte mitoloji devirlerine de. ait eski şeylerdir, inanmayın, mitoloji, inanmayın. Yani onlarda, onlarda hakikatler çıkar aslında. Der. Hayır, hayır, böyle değil. Belki de böyle, e, he, he, hezeyan demek, e, aşırı sözler, aşırı çirkin sözler. Hezeyan, kusmaktır, hani şeyler ettiren bir şeyden sahip, şirk ve günah dolayısıyla kalplere kaplere zulmet verdedir ki, hakikati görmelerine mani olur. Allah'ın nece olduğunu Bu, e, e, ziyan etmiş olan Mekke müşriklerinden Nadir bin Haris idi. Bu sözü söyleyemiyor, idi. Bu herif İran'a bir sefer yapmış, seyahat etmiş. Orada Müstem, Zaloğlu Müstem, bu onun dört çiftlik kitabı vardır, o, o, parça öğrendim, dört çiftlik öğrendim, yani. ben de başladım, adım oldum, Zavallı ve İsmenliar'dan öğrenmişlerdir. Ali yani, Sebezle Mesir, Kur'an'daki kıssalardan Kureyş'e bahsettikçe, Kureyş'e adı geçti, pekhar efendim, onların cehaletinden, zalimden bahsettikçe, Diyor ki, Muhammed size eski masallardan söylüyor. Gelin ben size İsvan, İsvelyer, e, ben size daha güz güzellerini anlatayım. Haris'e gitti, diye. gitti İran'da birçok masallar öğrendi. Diğer masalları, ben onlardan Allah'ın size Peygamber'inize söyledikten daha iyisini, daha güzelini anlatayım. Çünkü onlar da söyledi, masaldan başka bir şey değil. Diyerekten İran'da eşitliği masallara söylüyor. Çünkü İran'da da mitolojik çok kuvvetliydi. Buna çok Ana Anadiyerek müşriklere başına toplar ve İslendiril Masal Şehadi Bedir Muharebesi'nin de yakalandı ve çizgi cezasını buldu. Hz. Mevya'dan şimdi bu hali çaresine haber veriyor. Az kaldı. O halde her şeyin çaresini bulan Allah'ın dergahına sığınmaktan başka bir çare yoktur. Allah'ın dergahını Allah'ın kendisi. Allah'a sığınacak Ümitsizlik yani yese düşmek bakırdır. Bakır. Onun iksiri ise Allah'ın nazarı rahmetidir. Eskiden kimya bakırı Altın yapan, yani sudan bahsederek, bu xil, hayır yani xil aday geçerli değil. çaresiz olan dertlere çare bulan ilaçtır. Mantığı odur. Altını o su için batırdığın zaman, a şey, bakır o suya batırdığın zaman, bu ilaç sayesinde bakır, altın olumuş, altın olumuş. Böyle bir tabi bulundu bir şey ama. Hazipin öyle bir itikat olduğu için söylüyor. Ona misal oluyor. Buradaki ömürsüzlik de altına batırılacak bakır gibi. Eğer iksir bakırı altın yapıyoruz, idiyse senin de ömürsüzünü Allah ümide çevirir. Sen Allah'ın öyle iksir gibi o yabancı şeyler istiyor mu ya Ümitsizliği bırak, Kim? biz ümitsizliği haramdır, Allah'tan ümitsizliğine kesilmez. Yardım bir kıvını, ümitsizlikten bahseder, o kadar ümitsizlikten, düşmeyin, Allah'tan ümitsizliği kesmeyin der. Ümitsizlik yani yer düşmek bakırdı, onun iksiri ise, altın yapacak, bakırı altın yapacak iksir neyse, sen ümitsizliğini, ümide çeviriyor olan, İstikallah. Ümitsizlikleri Hakk'a arz edin. Allah söyleyin. Ve ondan rahmet ve hidayet ümünde bulun ki devası dertten yani böyle bir kalbin karamasından ve paslanmasından kurtulursun. Kurtulasın diye. Yani Allah'a imtica edin ki Allah size yardımını, yardım versin. Nitekim Kur'an'da Allah'ın rahmetinden ümit kesiminiz bulunmuştur. sur Zümer ayet 53. O Kur'an'da. Şu aleyhisselam şimdi tekrar hikaye dönüyor. Bu nüfeleri Allah beni muaze etmiyor diyen kimseye söyleyince, Allah böyle söylüyordur. Peygamberin ruhanın nefesinden onun kalbinde gül açıldı. Yani o kötü zannı, kötü hisleri, kötü hisleri zahir oldu, kayboldu. Yerine bir ümit açıldı. Yani o sözde onda bir tesir, güzel bir tesir, hüsnü güzeldir. Hüsnü güzel demektir. Hüsnü güzel, hüsnü bir tesis, güzel tesis uyandırdı. Onun ruhu, semadan gelen vahye, Allah'ın emni, Şuhayb Aleyhisselam işidince, Allah adama söylemeyin, dikkat olun. Allah adama, Allah adeti, şu, şu ayda söylüyor, Allah'ın Allah'ın okula hitabı, peygamberle bahsasızlardır, Allah bu ortamda bize bir şey vermez. Anlamayız, altın ezine gideriz. Peygamber söyledi, Peygamber onu söylüyor, şu hadis şu, şu Onun ruhu semadan gelen vahiy şu ay var, Aleyhisselam'da işleyince, eğer bizi muhaze ediyorsa, hani o muhazenin nişanı diye sordu. Allah beni muhaze ediyor, derdi. ben ne yapıyor bana? Hiç şey yapıyor ki, ben, her şey belirlemiyor. diyor. Nerede bunun cezası diyor adam. Hakk peygamber dedi ki yarın o da o son atan katamıyor. Şey yarap o adam bana karşı müdahale daha o da bununla senin ettiğin bu hazeyi inşa istiyordu. İz <gülüyor> nerede bu diyor. O da ona yavarı. Cenaba hak bunu diyor ki ben settarım. %7'yim settan gizlemek. Demek ki, Esma-i hadisinde sehtar yoktur. 99 tanesinin içkinde sehtar yoktur. Sonra peygamberler işte, aile veliler bütün setler olan isimleri tek tek bulup çıkartmışlar. Zaten belli olan şey şu, ondan sonra Allah şöyle buyuruyor, bütün gizli, bütün güzel isimlerin sıfatlar benimdir dedine göre dünyada kâneti güzel de iyi olur, ne varsa Allah'ındır yani say saymaya gerek yok ee, ben sederim onun iptilasına dair bir işaretten başka tefsirleri söylemem onun bir tefsirini söyleyeyim ben kârplık için değil söylemem silke Kurudan meslekler olması lazım. Her şeyi herkese söylememek lazım. Biri de bir şey ''Aman bunu ben yapmıyorum.'' ''İnan, kâni oğlan, e, devir ara, öyle mi acaba?'' E, hemen cırcırcır söylemek e, e, onu muazze etmekte olduğumun bir nişan devirli şudur ki, o taatta bulunuyor, benim emirlerim, itaatta bulunuyor. Koruş tutuyor, namaz kılıyor, kiti tarafı nerede? Namazdan, zekâten ya başka ibadetlerden hiçbirinden zehre kadar zehre alınır. Evet, namaz kılıyor, her türlü ibadet yapar mısınız, zevk almıyor, kalbine zevk yok. O zaman yine bir nevi bir iş yapar. Zevk almaz, iş yapılmaz ki namazdan zevk almıyorsa, Niye kılmıyorsun ki namazı? Herkes benim namaz kıldığı desin, ne diyeyim namaz kılıyorsun. Teahatların <gülüyor> vermesi için kalpte manevi bir zevk verir. <gülüyor> Eğer namazda kalpte bir zevk yöndürmüyorsa, aşağıya işim nasip yapma. için nasip, istik vasıyasında Namaz burada <gülüyor> kimse <gülüyor> Meyve kim açın dikişmesi için içini sağlam tohum halinde kahkem nevası gibi tohumu e, işte olunca çürümesi lazım. Çürümüş tohumdan ağaç eni ağaç çıkmaz. Sağlam tohumu ağaç verir şekilde o bir tohumda bütün ağacın şekli şeması vardır. İçi olmayan tohum nasıl fidan olur? Cansız suret hayalden başka bir şey değildir. Hayalde canın gece kaybı gider. İşte itaat, işte edilen itaat ve ibadetlerden zevk almak lazımdır. Hatta yaptığın işti mi zevk alman lazım? Mesleğini zevk yapma. Bugün ya meslek sen terbiye eder ya sen mesleni terk edersin. Mesleğini sevmen lazım. E evet. o alınıyor ise Allah muazesini oranlıyor, anlaşılmıyor ve hemen tövbe ve istiğfar etmedi. Allah bütün dedekler yapıyor adam ama zevk almadığı için yaptığı ibadetlerden bir parça da görmüyor. Allah onu muazze ediyor, cezalandırıyor ama haber yok çünkü Allah'ın bütün yaptığı şeyle yapıyor, kalben yapmıyor. Namaz kılıyorsa eğer, hani herkes benim namaz kıldığım yerde, herkes kılırsa, herkes namotun ben de kılıyorum. Şeklinde sekat görürse, o dediler, adet olmuş. Ben de benim diyorum. Ama bunu sekatın manası bilekten, fitrenin manası bilekten, ne oldu diye namotlan, manası bilekten yaparsa, daha bir Tabii ki sekre birbirinden. Sema dedi, iki, iki, iki, gimnastik yapıyorum diye Sema dedi, sekre mi diye Sema dedi. Hey, güzel bir Ama semanın bir Allah'a ibadet olduğunun sema namazı, abdüya, çağızı, zekatı içinde olan bir ibadet, ibadettir. Amin'den bir sürüyorum, ben ben ne sorayım? Amin'den bir sürüyorum. Ibadettir. Yani, e, sema da, e derken sema zevkleri olması lazım. Sema'da post, sema, Mutlif senden bir bağ yoksa sema olmaz. Kağın'ın arabası gibi çalan bir mutlif varsa senin onu hiç bir zevkanı sen de sema edemezsin. Ama eski kurtulsam dersin. Ee, bir gün bir vakit. Bitti de Türk'ten. Bu kadar yeterli. Çok çok ee, Ben bir makama da kullanmamalı da severim. Makamdan makamdan geçer namazlardan. İmam, onu atmama Bizim Ataköy'de oturuyordu, Ataköy'de bir imam vardı, namazda, Biz adamlar, ben Biz adam, bir daha çok adam ya dedi ki,